suçlu kim? Yağmurlu bir gecede saat 2 civarında çok zengin bir adamın ailesiyle oturduğu büyük bir evde bir cinayet işlenir. Olayda ailenin babası öldürülür. Olayı araştırmak için gelen dedektif 5 şüpheli tespit eder ve olayı aydınlatmak için onlara cinayet saatinde nerede olduklarını sorar. Bu soruya anne "Kocamın yanında uyuyordum." Fakat öldürüldüğünü fark etmemişim bile. Bahçıvan, dışarıda çiçekleri suluyordum. Hiçbir şey fark etmemişim. Aşçı, akşamdan kalan yemekleri dolaba koyuyordum. Hiçbir şey duymadım. Çocuklar, odamızda uyuyorduk. Temizlikçi, temizliğimi bitirmiş odama yatmaya gidiyordum. Şeklinde cevap vermiştir. Sizce suçlu Kim?